47. Üçüncü cilt, 34. Mektup. Bu mektup Mir Muhammed Emi'nin annesine yazılmıştır. Nasihatlerin birincisi, ehli sünnet alimlerinin kitaplarında bildirdiklerine göre itikadı düzeltmektir. Çünkü cehennemden kurtulan yalnız bu fırkadır. Allahü Teala o büyük insanların çalışmalarına bol bol mükafat versin. Dört mezhebin içtihat derecesine yükselmiş müctehitlerine ve bunların yetiştirdikleri büyük alimlere ehli sünnet alimi denir. Ehli sünnet alimlerinin kitapları çoktur. Meârif Nezareti'nin 465 numaralı ruhsatı ile 1217 senesinde İstanbul'da yazılmış olan Türkçe Necatül Musalli kitabında Ahmet Şevki Efendi çok güzel anlatmaktadır. İtikadı, imanı düzelttikten sonra fıkıh ilminin bildirdiği ibadetleri yapmak, yani İslamiyet'in emirlerini yapmak, yasak ettiklerinden kaçınmak lazımdır. 5 vakit namazı üşenmeden, gevşeklik yapmadan şartlarına ve tadil ile erkana dikkat ederek kılmalıdır. Nisap miktarı malı ve parası olan zekat vermelidir. İmam-ı Azam buyuruyor ki kadınların süs olarak kullandıkları altın ve gümüşün de zekatını vermek lazımdır. Kıymetli ömrü lüzumsuz mübahlara bile harcamamalıdır. Haram ile geçirmemek elbette lazımdır. Teğanni ve şarkı ve çalgı aletleriyle meşgul olmamalı, bunların nefse verecekleri lezzete aldanmamalıdır. Bunlar, bal karıştırılmış, şekerle kaplanmış zehirdir. Gıybet etmemelidir. Gıybet haramdır. Gıybet, bir Müslümanın veya zimminin gizli bir kusurunu arkasından söylemektir. Harbilerin ve bid'at sahiplerinin ve açıkça günah işleyenlerin bu günahlarını ve Müslümanlara zulmedenlerin ve alışverişte onları aldatanların bu fenalıklarını Müslümanlara duyurarak bunların şerrinden sakınmalarına sebep olmak ve Müslümanlığı yanlış söyleyenlerin ve yazanların bu iftiralarını söylemek lazımdır. Gıybet olmaz. Reddül Muhtar 5.263 Nemime yani, Müslümanlar arasında söz taşımamalıdır. Bu iki günahı işleyenlere, çeşitli azaplar yapılacağı bildirilmiştir. Yalan söylemek ve iftira etmek de haramdır, sakınmak lazımdır. Bu iki fenalık, her dinde de haram idi. Cezaları çok ağırdır. Müslümanların ayıplarını örtmek, gizli günahlarını yaymamak ve kusurlarını affetmek çok sevaptır. Küçüklere, emir altında bulunanlara, zevceye, çocuklara, talebeye, askere, fakirlere merhamet etmelidir. Kusurlarını yüzlerine vurmamalıdır. Olur olmaz sebeplerle, o zavallıları incitmemeli, dövmemeli ve sövmemelidir. Hiç kimsenin, dinine, malına, canına, şerefine, namusuna saldırmamalı, herkese, ve hükümete olan borçları ödemelidir. Rüşvet almak ve vermek haramdır. Yalnız zalimin zulmünden kurtulmak için ve ikrah edilince vermek rüşvet olmaz. Fakat bunu almak da haram olur. Herkes kendi kusurlarını görmeli Allahü Teala'ya karşı yaptığı kabahatleri düşünmelidir. Allahü Teala'nın kendisine ceza vermekte acele etmediğini rızkını kesmediğini bilmelidir. Ana'nın, babanın, hükümetin ahkâm-ı uygun emirlerine itaat etmeli, ahkâm-ı uygun olmayanlara isyan etmemeli, karşı gelmemeli, fitneye sebep olmamalıdır. Mektubat-ı Masumiyye ikinci cilt 123. mektuba bakınız. İtikadı düzelttikten ve fıkın emirlerini yaptıktan sonra bütün zamanları Allahü Teala'yı zikriyle geçirmelidir. Buna büyüklerin bildirdiği gibi devam etmelidir. Buna yani kalbin Allahü Teala'yı zikretmesine mani olan her şeyi düşman bilmelidir. Ahkam İslamiyeye ne kadar çok yapışılırsa onu anmanın lezzeti artar ahkâm-ı uymakta, gevşeklik, tembellik arttıkça, o lezzet de azalır ve kalmaz olur. Zikrin çeşitleri vardır. Bunlardan biri, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü ve Ekber, Allahu Ekber ve lillâhil hamd'dır. Buna, tekbiri teşrik de denir. Her gün çok söylemelidir. İstiğfar duası da faidesi pek çok olan bir zikirdir. İslam düşmanlarının yalanlarına, iftiralarına aldanıp da onların tuzaklarına düşmemeye çok dikkat etmelidir. Daha ne yazayım? Aklı olana bu kadar yetişir. Allahü Teala hepimize saadet-i ebediyeye kavuşturan şeyleri yapmak nasip eylesin. Amin.